Merhaba. Yeni bir Söz programına daha hoş geldiniz. Bugün günlerden 8 Aralık. E, medyadan da takip ettiğinizi düşünerek bir eğitim şurası gerçekleştirildi. 19. Eğitim Şurası. Bununla alakalı konuları ilk başta ERG Araştırma ko e, Koordinatörü olan Alper Dinçer ile konuşacağız. Kendisi stüdyomuzda. Merhaba. Merhabalar. E, bugün ile birlikte sunuyoruz programı. Merhaba. Evet. Ve sonrasında da Hüseyin Tosun'a bağlanacağız. Kendisi Eğitim San'ın nolu Şube Başkanı. Ee, Hüseyin Bey bize telefonla katılacak. Öncesinde Alper Bey'e sorularımızı yönelteceğiz. Sonrasında da özellikle din ve karma eğitim konusunda da... ...Hüseyin Tosun'a sorularımızı yönelteceğiz. İlk başta şunu sormak isterim. ERG'de ee, tam olarak nasıl bir çalışma yürütülüyor? Ve bu şuranın tam olarak hangi noktasında duruyordunuz aslında ERG olarak? ERG ee, 2003 sene... ERG e, eğitim reformu girişiminin kısaltması. Eğitim reformu girişimi 2003 senesinde kurulmuş bir düşünce hı hı. kuruluşu. ERG'nin temel işlevi Türkiye'de eğitim politikalarının izlenmesi değerlendirilmesi bunun kamuoyuyla ve ilgili tüm paydaşlarla paylaşılması. Hı hı. Bu çerçevede sadece Milli Eğitim Şuraları değil eğitim politikası gündemindeki hı hı. konuların tamamına yakınını ERG düzenli şekilde izliyor değerlendiriyor ve bu e, bulgularını e, kamuoyuyla ve diğer ilgili tüm paydaşlarla paylaşıyor. E, Milli Eğitim Şurası'na ERG e, geçmişte katıldı. Bu 19. Şuraya da önce e, İstanbul'da hazırlık çalışması yapıldı. E, o ayağına katıldık ERG olarak. E, daha sonra da Antalya'daki e, Milli Eğitim Şurası yani ülke genelindeki Ulusal Şuraya da katıldık. Bu bahsettiğim İstanbul'daki çalışma hazırlık çalışması sadece İstanbul'da değil Türkiye'deki başka illerde de gerçekleştirilmişti. Dolayısıyla hazırlık çalışmalarında o yereldeki e, düşünceler, görüşler bir araya geldi. Ve daha sonra Ulusal Şura'da bunlar değerlendirildi. E, genel olarak ERG'nin Milli Eğitim Şurası ile ilişkili tecrübesi e, bu kadar. <gülüyor> e, 19. Milli Eğitim Şurası ile ilgili hani genel izlenimimiz nedir? yanıtlamak gerekirse e, belki hani birkaç önemli noktaya e, parmak basmak gerekebilir. Birincisi Milli Eğitim Şurası çok önemli bir kurum. E, i̇şte 1921'den beri e, gerçekleştiriliyor. 19.sunu gerçekleştiriyoruz. E, Milli Eğitimin en tepedeki e, danışma kuru, e, birimi Milli Eğitim Şurası. Bunun için e, Milli Eğitim önemli bir e, önemli bir e, kurum. Ee, biz de pek çok bugünkü pek çok politikayı e, geçmişe dönük incelemek istediğimiz zaman Milli Eğitim Şurası'nda ne kararlar alınmış, neler konuşulmuş bunlara bakıyoruz sık sık. Onun için bugün konuşulanlar da gelecekte bizim aslında önemli ölçüde bize yol gösterecek. E, bilgi sağlayacak. E, Milli Eğitim Şurası'nın yani bütün bir aslında Türkiye'nin sesi, Türkiye eğitimle ilgili ne düşünüyor? E, bunun yansıtabildiği için aslında Şura bu kadar önemli. E, bunun içinde. de... E, hem katılım hem de temsiliyet son derece kritik öneme sahip. Şuran bu işlemini yerine getirebilmesi için. 19. Milli Eğitim Şurası'nda bu her iki ayağında da yani hem katılım ayağında hem temsiliyet ayağında maalesef eksiklikler olduğunu gördük. Pek çok noktada katılımın böyle çok eşit bir şekilde gerçekleşmediği dikkatimizden kaçmadı. Bu programın ismi Söz Küçüğün, özellikle çocuklar çok az yer alabildiler Şura'da. Ee, yani bütün bir gün e, bir mesele konuşuluyorken biz çocukların sesini ancak belki birkaç dakika duyabildik. Daha fazla duyamadık. Aslında bu da çok önemli çünkü eğitimin en büyük etki alanındaki insanlar çocuklar. Eksi 18 yaş grubu ama çocukların sesini çok az duyduğunuzu söylediniz. Çok az. Maalesef çok az duyduk. Ee, bizim benim çalıştığım, be benim katıldığım alt komisyon öğretmenliğinin artırılması alt komisyonuydu. ...bizim komisyonumuzda 5-6 tane... ...öğrenci vardı. Öğrencilerin... ...bu tamamına yakını lise öğrencisiydi. Yani lise öğrencisinden daha genç öğrenci sadece bir tane vardı. O da çok kısa bir süre söz alabildi... ...5 gün içinde. Lise öğrencilerimiz de maalesef onlar bile çok söz alamadılar. Peki bugün noktayı... ...geçmeden evvel merak ettiğim bir şey var. Yani burada... ...liseli öğrencilerin katılımı... ...ve söz hakkında olması... ...şikayetlerini dile getirmek şeklinde mi yoksa... ...önerileri sunmak ve hani... Biz hani böyle bir şeyden dolayı bir problem çekiyoruz, sıkıntı çekiyoruz. Bu böyle olsa daha düzgün olur. Yani bir çalışma grubu oluşturmak şeklinde mi oluyor? Şöyle, e, yani ikisinde yaptı arkadaş, yani e, liseli arkadaşlarımız. Hı hı. Yani onlara söz verildiği zaman hem onların sıkıntıları nelerdir bunu dile getirdiler. Hem de neler olsa daha iyi olur. E, bunu da dile getirdiler. E, ancak e, çok çok sınırlı kaldı e, bu da. Yani. Benim çalıştığım alt komisyonda en çok yani liseli gençlerin en çok bahsettiği nokta öğretmenlerle iletişim meselesiydi. Bunun üzerine çok vurgu yapıldı. İletişimde çok fazla sıkıntı yaşadıklarını dile getirdiler ve nitelikli öğretmen kimdir sorusuna da onlarla iletişim kurabilen ve onları seven öğretmenin nitelikli öğretmen olduğunu söylediler. Ve hani bu yani bir, bir şey önerilecekse önerinin de aslında bunun üzerine kurulması gerektiğini vurguladılar. Bu çok anlamlıydı söyledikleri. Ancak hani bunun bile bir karşılığını maalesef biz e, genel kuruldaki kararlarda göremedik. Hmm. E, bunun ötesinde sadece yani çocuk katılımı çok önemli tabii ki. E, ancak e, eğitimdeki diğer e, paydaşların da katılımını e, görebildiğimizi söylemek güç şurada. E, yine benim çalıştığım alt komisyondan örnek vermek gerekirse eğitim fakültelerinin telini konuştuk. Ancak 120 kişilik komisyonda maalesef bir tane bile eğitim fakültesi öğrencisi yoktu. Bu muazzam bir eksiklikti. Çünkü e, bizim yap eğitim fakültelerinde yapmak istediğimiz o nitelikli öğretmeni aslında e, hazırlamak, daha doğrusu o hazırlanması için doğru ortamı yaratmak e, genç birey yani genç bireylere. E, bunun ötesinde biliyorsunuz öğretmenlerin Türkiye'de yarısından çoğu kadın. Hı hı. Ancak yine öğretmenlerle ilgili komisyonda yani on tane kadın katılımcı yoktu. Kadın katılımcıların da e, ezici çoğunluğu öğretmen değildi. Dolayısıyla yani orta yaşlı erkekler aslında e, öğretmen komisyonunda dominanttı denebilir. E, ben e, genel e, şura çalışmalarının son iki günü kısmen e, öğretim programı e, alt komisyonunu da izleme şansım oldu. Orada da benzer bir tablo, tablo vardı. Yani orta yaşlı erkekler ...Şura'da Türkiye'deki eğitim politikası için karar alıyorlardı. Ee, bu yani... ...bu mesele çözülmeden... ...yani bu katılım ve temsiliyet meselesi aslında e, çözülmeden... E, ...Milli Eğitim Şurası'nın bizim o hayal ettiğimiz işlevini yerine getirmesini beklememek gerekir. Aslında yani olayın başlangıcında bile bir aksaklık var bahsettiğinizden anladığım. Katılımda bir aksaklık var. E, gençlerin ve çocukların söz hakkının olmamasında bir aksaklık var. Ben... ...bir bilgi okumuştum... ...Türkiye'de anlama, düşünme ve problem çözme 65 ülkede 45. sırada diye... ...ve sonra aklımda şöyle bir şey belirlen... ...belirdi bir anda... Ee, ...anaokulunda değerler eğitimi diye bir ders konuluyor... ...işte bazı dersler kaldırılıyor... ...insan hakları dersini kaldırsak mı deniliyor... ...trafik dersini kaldırsak mı deniliyor... ...ve işte daha önce de sizinle programa girmeden önce konuştuk... ...sebebi sorulduğunda okul saatleri çok uzun... ...olduğu söyleniliyor... ...Türkiye bu sıradayken... ...bu şuradan çıkan sonuçlarla... ...daha mı ileriye gider, daha mı geriye gelir? Çünkü bence bu çok önemli bir şey. İlk başta düşünmemiz ve tartışmamız gereken şey bu. Biz niye okuduğumuzu anlamıyoruz... ...niye problem çözemiyoruz, niye düşünemiyoruz? Ama şuradan çıkan sonuçlar... ...benim anladığım kadarıyla ki... ...eğer yanlışsam lütfen düzeltin... ...hiç bununla alakası olmayan şeyler. Şimdi şöyle... E, ...yani bu şuradan çıkan sonuçlar... ...hani Türkiye'de eğitimi daha ileri mi götürür... ...daha geri mi götürür... E, ...o soruya bugün yanıt vermek mümkün değil. Eğitim reformu girişiminin... ...girişte de açıkladım. Aslında... ...varoluş nedenlerinden birisi. Hı hı. Şuradan... ...çıkan sonuçlar bizi nereye götürdü? Ee, nereye geldik? Bununla... ...ilgili çıkarımı... bu ...izleyip bir hı hı. değerlendirmede bulunmak... ...bununla ilgili. Ancak yani önümüzdeki... ...yıllarda kısa vadede belki bir iki... ...yılda orta vadede... ...bir sonraki Milli Eğitim Şurası'na kadar... ...biz tabii ki izleyeceğiz gelişmeleri. Şura kararlarının... ...hangisi ne kadar uygulanıyor hangileri niye uygulanmıyor? Bunları inceleyeceğiz. Bunun sınıf ortamına yansıması nedir? Öğrenciler şura kararlarından nasıl etkileniyorlar? Etkileniyorlarsa eğer. Bunlarla ilgili değerlendirmeler yapacağız. Ondan sonra söyleyeceğiz. Evet şöyle şunlar iyi oldu. Bunlar o kadar iyi olmadı diye bir değerlendirmede bulunacağız. Yine birileri deneme tahtası olacak o zaman. Evet. Yani Türkiye ee... eğitim sisteminde bence en çok görülen şey bu. Bir ...şey söylenir, belli bir süre denenir... ...olmadıysa bir daha değiştirir. Şimdi buradaki kritik nokta biraz şu... ...bunu bence önemli ölçüde biz atlıyoruz. Her ülkenin kendine has özel sorunları var. Bu mesela, ...örneğin Osmanlıca Hı -hı. ile ilgili meseleyi... ...belki biraz öyle anlamak lazım. Yani... yani ...Osmanlıca Türkiye'nin kendine has... ...kendine özel bir meselesi. Ve Osmanlıca diye da kim nasıl öğrensin... ...bunun tartışılması aslında çok anormal bir şey değil. E, tartışmamız lazım mutlaka e, ancak yani biz bize has bize özel olan şeyleri tartışıyorken mutlaka dünyada ne oluyor bunu da e, izliyor ve ona göre de bir tepki geliştiriyor olmamız lazım öğrenmemiz lazım çevremizde olup bitenlerden hı hı. E, bugün eğitim politikası anlamında e, dünya ne tartışıyor e, buna baktığımız zaman e, dünyanın e, dijital okuryazarlığı tartıştığını görüyoruz işte Finansal okuryazarlığı tartıştığını görüyoruz. Girişimcilik eğitimi çok ciddi anlamda gündemde. Ee, küresel yurttaşlık çok ciddi başka bir alan. E, dünyanın tartıştığı. Ee, biz bu temaların hiçbirini Milli Eğitim Şurası'nda konuşmadık. Gündemde de bile yoktu bunlar. Ee, dolayısıyla yani e, bunlar gündemde olmadan biz o sizin bahsettiğiniz e, uluslararası öğrenci başarılarını değerlendiren çalışmalara daha ileri gidebilir miyiz diyecek olursak. ...yani... ...şimdi şöyle, hani belki dünya yanlış yapıyordur... ...biz şu anda doğru yapıyoruz... ...eğer öyleyse gidilebilir... Ee, ...diğer türlü de olabilir... ...o zaman ileri gidemeyiz... ...bizim gerimizde olanlar... ...bizim önümüze geçebilirler... Ee, o, ...yani bu nedenle de... ...biraz daha böyle Milli Eğitim Şurası gündemi... ...oluşturuluyorken... ...ön hazırlık çalışmaları yapılıyorken mutlaka... E, ...küresel olarak eğitimde neler tartışılıyor... E, ...temel ana alanlar nelerdir... ...bunlarla ilgili... E, ...bir şey olması lazım, bir bilgilendirmenin, yönlendirmenin olması bence çok faydalı olur. Yani süreç olarak aslında hani dar bir bakışla hareket ediyoruz gibi anlıyorum söylediğinizden. Çünkü aslında etrafımızda olanı, biten çok fazla görmüyoruz. Her ne kadar hani Osmanlıcanın belki müfredata alınması belki ciddi bir sorundur. Oradaki şurada oturanlar için ama bir yandan da yani... Ee, hani eğitim bir yarışsa ki bence olmamalı eğitim dediğim bir şey ama işte 45. sırada olduğumuzu söyleyebiliyoruz bir şekilde bir karşılaştırma olabiliyor ve bu karşılaştırma eğer bir şekilde insanları rencide ediyorsa bir yerde daha geniş bir açıyla bakmaları da gerekiyor anladığım kadarıyla ee, yani şura'nın genel ya yani şura'nın genel olarak izlenimleriniz katılım hakkında aslında biraz söylediniz temsilciliğe hakkında söylediniz biraz daha böyle hani alınan kararlar e, üzerinden bir şeyler eklemek ister misiniz acaba? Tabi yani bir şunu belirtmek lazım yine katılımla ilişkili olabileceğini düşündüğüm önemli bir nokta yani bu şu anda medyada e, gazetelerde televizyonlarda çok yoğun biçimde e, bu din dersleriyle ilişkili kararlar Osmanlıca ile ilgili kararlar tartışılıyor e, bu e, çünkü bu yani vatandaşın ilgisini bu konu çekiyor. Ama şeyi belki de söylemek önemli. Şura'da bu kararlar genel kurulda alınıyorken, Şura'nın genel kurulunda 500 aşkın katılımcı, oy veren birey vardı. Bu kararlara itiraz eden belki 10, belki 15 orada Şura katılımcısı vardı. Yani aslında Şura katılımının ezici çoğunluğuyla hı hı. bu kararlar alını. Dolayısıyla bu da bize aslında oradaki katılımın birazcık böyle bir yanlı olduğunu ...gösteren bir nokta. Bu anlamıyla da... ...düşünmek lazım. Yani sadece böyle bir... E, ...çocukların katılımı... E, ...kadınların katılımı... ...ya da işte eğitim fakültesi öğrencilerin katılımının... ...ötesinde hani çok sessizliğe... ...izin verdin mi o... ...şey? E, eleştirel oldu mu, mu aslında? Bu bir kritik nokta. Hı -hı. Diğer nokta da yine Şura'yla ilgili... E, ...söylenmesi gereken önemli bir şey. <gülüyor> Maalesef ben bir türlü siz... E, ...maddelere gelmemi istiyorsunuz ama ben... <gülüyor> söylemek istediğim birkaç <gülüyor> başka önemli bir nokta var. Tamam. Bunları aktarmak lazım diye inanıyorum birincisi şu yani saydamlık sorunu da biz maalesef yaşadık basına kapatıldı komisyon çalışmaları basının komisyon çalışmalarına girememesine ben bir anlam veremedim buna niye izin verilmedi ne Endişe, endişelerimiz oldu bizim acaba komisyon katılımcıları gerçekten komisyon katılımcıları mı yoksa dışarıdan gelen üçüncü şahıslar da oy veriyor mu öneri sunuyor mu diye bunun, bunun için... sebebi ne ...bunu düşünmenizin sebebi? Ee, bu doğrultuda gözlemlerim oldu <gülüyor> şurada. <gülüyor> Mesela bu nedenle e, katılımcı listelerinin paylaşılmasını rica ettik. Ancak katılımcı listeleri de paylaşılmadı. E, bu da bence bir önemli bir eksiklikti. Evet. Yani e, komisyon katılımcıları kimlerdir, kimler değildir bunu bilmeden kim oy veriyor? O oylar nasıl sayılacak? Bunları anlamak maalesef mümkün değil. Genel kurul öncesinde komisyonların kararlarının katılımcılarla paylaşılmasını rica ettik. Çünkü komisyon çalışmalarında alınan kararlar birebir genel kurula yansıyacak mı yansımayacak mı bundan emin olmak istedik. Ancak maalesef alt komisyon çalışmaları üyelerle yani katılımcılarla genel kurula geçilmeden önce paylaşılmadı. Daha sonra yine benim kendi gözlemim maddelerde ufak tefek tırnak içinde redaksiyon düzeltmelerinin yapıldığını fark ettik. Genel kurula taşınan önerilerde. Yani e, bu nedenle bu saydamlık meselesini de çok önemsiyoruz ve bu konuda da ciddi aksaklıklar olduğunu görüyorum. E, bunların mutlaka düzeltilmesi lazım. Maddelerle ilgili belki şey şunu söylemek yerinde olur. E, özellikle öğretmen e, niteliği komisyonunda alınan e, pek çok karar kirli e, ben çok yerinde ve doğru buluyorum. Öğretmen enteliği çok kritik, önemli bir nokta Türkiye için. Burada e, hem e, öğretmenlerin maddi durumunun düzeltilmesiyle ilgili önemli kararlar alındı. Bir ek göstergenin 3600 olması kararı önemli. E, örneğin bu öğretmenlerin özellikle emeklilik noktasında diğer memurlardan ayrışmasının e, önüne geçecek bir e, faktör. Ve bence etkileyecektir bir anlamda öğretmen motivasyonunu. Buna ek olarak e, eğitim fakültesine girecek başarılı öğrencilerin bursla desteklenmesi e, yine bir, bir öneri. Bu da çok olumlu. E, eğitim fakültelerinin teriğinin yükseltilmesi için kontenjanların azaltılması önerildi. Bu da yerinde olacak ve iyi bir öneri diye düşünüyorum. E, ancak ya, e, diğer komisyonları çok yakından izleyemediğim için oradaki maddeleri tartışmam e, çok yerinde olmaz. Evet. Ee, aslında programı yeni açan e, dinleyicilerimiz için tekrar etmekte gerekirse e, en son on, yani kamuoyundan takip ettiğiniz 19. Eğitim Şurası'nı konuşuyoruz bugünkü programda. Eğitim Reform girişiminden Alper Dinçer bize e, bilgiler verdi ve aslında izleyimlerini aktardı. Katalığı Komisyon üzerinden de. Şimdi de aslında e, Eğitim Sen'den e, İstanbul e, Eğitim senden İstanbul 3. 3. Noluşu Beden Hüseyin Tosun'la Beraberiz. O da e, telefonda. E, kendisine biraz biraz daha e, güven okullarda güvenlik e, din dersleri ve e, e, e, karma eğitimden eğitim, evet. evet. pardon e, karma eğitim üzerinden bir e, sorularımız olacak. Daha yeni bir basın bildirisi açıkladı aslında eğitim sen. E, merhaba Hüseyin Bey. Merhaba bize ne paylaşırsınız 19. Eğitim Şurası'nın sonunda? Evet, merhabalar, iyi programlar. Teşekkürler. Şimdi, 19. Eğitim Şurası oldukça önemli taşmaların yaşandığı bir şura oldu. Daha öncesinde de yine 18. Milli Eğitim Şurası'nda benzer eğitime, eğitimde köklü değişikliklere yol açacak çeşitli kararlar alınmıştı ve bunların bir kısmı hayata geçirilmişti. Bir hayata geçirilmişti. Şimdi 19. Milli Eğitim Şurası'nda da e, eğitim öğretiminin geleceğini etkileyen çocuklarımızın geleceğini etkileyen çok ciddi konular tartışıldı. Bunların bir kısmı karara dönüştü bir kısmı e, işte dönüşe ne oradaki e, muhaliflerin eğitimlerinin diğer e, kurum yetişlerinin muhalefeti üzerinden. Şimdi özellikle e, bu karma eğitim ve dini değerlerin e, gündeme getirilmiş olması... Bizim açımızdan e, oldukça önemliydi bu dört e, artı dörtten sonra eğitimdeki o köprü dönüşümün muhafaza kerleştirme, yolunu açan bir başka önemli bir adım olacaktı. E, o, okul öncesi eğitimden başlamak üzere çocukları kız ve erkek öğrenci ayrı ayrı sınıflara e, sınıflar şeklinde ayrılma şeklinde ayrılma şekilde bir önergeydi bu öneriydi geçirmesi için çokça tartışıldı. Gündeme getirmek istendi. İşte muhalefet edildi. Ancak ikinci gün gündemde olmadığı gerekçesiyle gündeme alınmadı. Bu biraz da işte kamuoyuna yansımasından kaynaklı. işte kamuoyunun tepkisi üzerine yine bizim sendikamızın eğitimcinin yoğun muhalefeti üzerine engellendi esasında. Ama bilinçli olarak Kendilerimizde tutunmaya çalışılan, önümüzdeki süreçte öyle ya da böyle bir şekilde hayata geçirmek istenen bir e, durum bu. karma eğitim esasında e, İmam Hatipler'de, İmam Hatipler'de, ve liselerde fiili olarak da uygulanmakta da birçok yerde. Yani ayrı ayrı işte kız öğrencilerin olduğu ayrıştırmış ayrıştırılmış vaziyette. Erkek öğrencilerin olduğu sınıflar ayrıştırılmış vaziyette. Aslında İmam Hatipler'de uygulamada bu durum zaten var. Yine dini değerler tartışması... Okul öncesi eğitiminden başlamak üzere dini değerlerin değerler eğitimi adı altında gündeme sokulması getirmesi, tartışması vardı. Ee, bu da yine işte bir, iki, üçüncü sınıflarda dinin zorunlu hale getirmesi şeklinde sonuçlandı. Bu da esasında işte aynı bu konuda biliyorsunuz almış olduğu bir karar var. Ee, dinin zorunlu olmasına karşı on LinkedIn. Fizik yapısı yapı açısından yaşadığımız çok ciddi sıkıntılar var işte uluslararası düzeyde yapılan Yarışmalarda hep böyle sonucu oluyoruz bunun işte gerekçelerini sorglamak varken bu eğitimin sorunlarının gidermeye dönük çözüm e, çözüm üretmeye dönük bir çaba. ...mantı bu olmuştur. Yani toplumun muhafızakarlaştırmanın... ...dindarlaştırmanın bir aracına nasıl dönüştürürüz... ...biz okulları eğitime. Ee, dolayısıyla bu yönüyle... E, ...çok e, iyi sonuçlar, hayırlı sonuçlar... ...olmamıştır. Yani bunların bir kısmı engellenmiş ama... E, önemli, bir kaç, ...önemli kararlar da geçmiştir bu anlamıyla. Hı hı. Yine bu güvenlikle ilgili okulların... E, okuladaki güvenlik sorununu giderme adı altında... ...okulların kışlaya dönüştürmesi durumu söz konusu... Özel güvenlik tutulması, öğrencilerle ilgili e, öğretmenlerin işte şüphe halinde emniyetten bilgi alma istemi, e, ilkokul ve ortaokullarda okullarda disiplin yönetmeliğinin oluşturulması gibi okullara Türkiye kamera takılması gibi kararlarda esasında okulları bir arkış dönüştüren öğrencileri işte e, muhtemel bir şüpheliye e, dönüştüren böyle bir alkolüştan bir durum. Ee, burada da e, yani okullarımızda peki güvenlik sorunu var. Özellikle bu son süreçlerde yaşanan bu işte uyuşturucu işte bonzayı vesaire türü şeyler şeylerin okullara e, okullarda uzaklaştırılması yavaş okumaması yönünde çeşitli tedbirler almak gerekiyor ama biz biliyoruz ki burada alınan tedbirlerin temel amacı aslında Teşekkürler evet. Hüseyin Bey. Hüseyin Bey, ben, yani aslında çok kısa bir süremiz kaldı. 2-3 dakikamız kaldı. Sizin anlatacak yani... çok şeyinizin olduğunun farkındayım. Fakat şunu sormak yani... istiyorum size. Ee, eğitim Şurasında alınan kararların sizce hayata geçirilme olasılığı ne? Şimdi Eğitim Şurasında alınan kararların elbette ki bu işte, tavsiye, niteliğinde, Hı -hı. tavsiye niteliğinde alınan e, kararlar. E, bunların tamamının hayata geçme ihtimali yok. Özellikle orada ee, öğretmenlerin lehine olan öğretmenlerin lehine olan çeşitli kararlarından Çok fazla hayat bulacağını tahmin etmem O sadece işin sosu Burada daha ziyade yapılmak istenen Zaten Cumhurbaşkanı'nda bu yönlü beyanatları var Başbakan da beyanatları var bakanların da beyanatları var ee, Toplumun dinselleştirilmesi e, Dindarlaştırılması Muhafazakarlaştırılmasına dönük kararlar hayat bulacaktır. Dört altı dörtte olduğu gibi. Hı hı. Yani ben kısa süre içerisinde ortam bulunabilirse bu din derslerinin hemen 1. 2. 3. sınıflarda zorunlu zorunlu hale dönüşmesine dönük bir hazırlık yapacağını Açıkçası bekliyorum. Böyle bir şey var. Hüseyin bu Bey. karma eğitim hı. orada hayat bulmadı ama bir zemin yaratıldı, bir zemin yoklandı. Hı hı. Bu karma eğitimin en azından kademeli bir şekilde muhtemelen İmam Hatipler'de fiili hale getirme gibi bir durum olacaktır. Hı hı. E, yani e, bu şurada özellikle belli konular e, hayata geçirilecektir. Hayata geçirilecektir e, 18... dediniz. Fakat ya, maalesef kesmek zorundayız çünkü bizden sonra bir tane daha canlı program var. Ee, evet. Lütfen kusura bakmayın Bence e, belki birkaç hafta sonra Sizi tekrardan konuk ederiz Ve daha uzun uzun hepsini konuşuruz Çünkü bizim de aklımızda çok fazla evet. soru var Aynı şey Alper Bey için evet. de geçerli kaldı de. Soramadım. Evet. Teşekkür ederiz yine de. E, Programımıza katılıp e, Değerli evet, fikirlerini evet, paylaştığınız için Evet çok için. teşekkür ederiz Eğitim senede ERG'ye ben... de Teşekkürler Sayın Bey Hoşçakalın ee, Biz Bir Güç'ün programında daha beraberdik ee, Alper teşekkür ederiz tekrar katıldığınız evet, için. Evet buraya kadar yoruldum teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Hüseyin Bey de tekrardan vakit Şeyim... ayırdı bizimle konuştu. Teşekkür ederiz kendisine de. Ee, programımızla ilgili fikirlerinizi e, sözgüçün radyo.gmail.com adresine yazabilir. E, Facebook'tan ve Twitter'dan da e, ekibi takip edebilirsiniz. Ferya'yı birazcık kızdırdık sanırım bugün ama <gülüyor> evet. kendisine teşekkür ee, ederiz. <gülüyor> Teknik masal Ferya'yı teşekkür ederken bir Haftaya, sonraki programda buradayız. da görüşmek üzere diyoruz.